Demek ki, asayidu tayib vuzu Müslüman. Ve illam yijd almaa, 10 burada Burda asayidu dediğimiz demek ki söylediğimiz gibi, eğer cinsinden olan her şey, ister toprak olsun, bu toprak ister kum cinsinden olsun, ister ana topraktan şu kırmızı topraktan olsun. Ve biliyorsunuz Medine yeri tuzlu bir toprağa sahiptir. Çünkü bazı alimler tuzlu toprağa sahip olan toprak ile teyemmüm alınmıyor diyorlar. Tıpkı her ne kadar tuz denizden veyahut da yerden çıkıyorsa bu tuzla teyemmüm alınmayacağı gibi bu tuzlu olan kum ile teyemmüm alınmayacağını söylüyorlar. Ama ve Selam Mekke'den Medine'ye Hicriti tek ton sorabiliyorsunuz Mekke'de şey Medine'de birçok sene kaldı ve bu sene içerisinde suyun yokluğunda Medine'nin kumuyla teyemmüm alıyorlardı. Yani kalkıp da Mekke'den veya da daha başka bir yerden kırmızı toprak getirip de o kırmızı toprakla teyemmüm almıyorlardı. Bizzat Medine'nin toprağıyla teyemmüm alıyorlardı. Medine'nin toprağı da tuzlu yapıya sahip olduğu için nedir? Doğrusu onunla teyemmüm yapılır. Dolayısıyla toprak ister tuz tuzlu cisten olsun kumdur. Ama tuzlu cinstir sayılır. İster kıpkırmızı diğer yerli yerinde toprak olsun, ister taş olsun, bu taşın cinsine olursa olsun e, nedir? Burada bununla temmum al alınabilir. Bu konuda İmam Abu Hanife rahimahullah ile İmam Muhammed yani onun öğrencisi Muhammed e, Şeybani Rahimahumullah madenlerle madenlerle Teyemmüm almak caiz değildir ama yer cinsinden olan diğer şeylerle ne yapılır? E, teyemmüm alınabilir. İmam-ı Şafii'ye göre Rahim'in İmam-ı Şafii diyor ki Teyemmüm yapılabilmesi için toprak olması gerekiyor ve bu toprak da ellere değmesi gerekiyor. Yani vurduğu zaman o toprak ele yapışacak cinsinden olması gerekiyor. İmam Yusuf rahimahullah <gülüyor> İmam Yusuf rahimahullah bu konuda İmam Abu Hanife ile İmam Muhammed'e diyor ki yer cinsinden olan şeylerle yapılır yani taş, taş taşın cinsine olursa olsun ancak o taşların üzerinde biraz toprak olup o toprak ellere yetişme, yapışması gerekiyor şartı koşuyor. İmam Abu Hanife ile İmam Muhammed rahimahullah bu şartı koşmuyorlar kayanın üzerinde mermerin üzerinde hiçbir toz bile olmasa o mermere veyahut da o taşa elini sürmesi yeterlidir. Her ne kadar toprak yoksa. Dolayısıyla burada <gülüyor> sahih görüş vallahu a'lem yani Ebu Hanife Rahimahullah'ın edindiği görüştür. Ey her ne kadar mermerde veyahut da taşta toprak yoksa da elini o taşa sürmekle teyemmüm Eda <Gülüyor>